Celal Bayar, Reis-i Cumhur. Zatınızı tebrik ederiz. Cenab-ı Hak sizi İslamiyet ve vatan ve millet hizmetinde muvaffak eylesin. Nur talebelerinden ve onların namına Said Nursi. Reis-i Cumhur Celal Bayar ve Heyet-i Ankara. Biz Nur talebeleri 20 senedir emsalsiz bir tazip ve işkencelere hedef olmuşuz. Sabrettik. Ta Cenabı Hak sizi imdadımıza gönderdi. O işkencelerin sebebini 15 senedir üç mahkeme hakiki ve kanuni olarak 130 kitap ve bin mektubatta bulamadıklarına mahkemeyi temizle Denizli Mahkemesini şahit gösteriyoruz. 30 seneden beri ben siyaseti terk etmiştim. Bu defa birkaç gün zarfında ahrarların başına geçip milletin mukadderatına sahip çıkması sebebiyle Reisi Cumhuru ve Heyeti Vekileyi tebrik ile beraber bir hakikatı ifşa ediyorum. Şöyle ki, bize hücum eden ve mahkemelerde tazib edenler demişler, bu nur talebelerinin dini siyasete alet etmek ihtimalleri var, belki de ediyorlar. Biz de o zalimlere karşı müdafaatlarımızdaki binler hüccet ile demişiz ve diyoruz ki, Biz, dini siyasete alet değil, belki rıza-i başka hiçbir şeye, Hatta dünyaya ve saltanata alet etmemek bizim esas mesleğimiz olduğundan düşmanlarımızca da tahakkuk etmiş ki üç senedir üç çuvaldan ziyade dosyalarımızı garazkaranet tetkik ettikleri halde bizi mahkûm edemiyorlar. Verdikleri keyfi ve vicdani hükümlerine de bir bahane bulamıyorlar ki temyiz o hükmü bozdu. Evet biz dini siyasete alet değil belki vatan ve milletin dehşetli zararına Siyaseti muta dinsizliğe alet edenlere karşı bizim siyasete bakmamıza mecburiyeti kat iyi olduğu zaman vazifemiz siyaseti dine alet ve dost yapmaktır ki 350 milyon kardeşlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeşlere kazandırmağa sebep olsun. Elhasıl bize işkence edenler siyaseti asabiyetle dinsizliğe alet etmelerine mukabil biz de siyaseti dine alet ve dost yapmakla. Bu vatan ve milletin saadetine çalışmışız. Said Nursi Kardeşlerim, ben bunu böyle münasip gördüm. Sizlerin meşveretine havale ediyorum. Bismihi Sübhaneh Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. ebeden daima Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela 80 küsür sene ibadetli bir ömrü bakiyi temin eden Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ve her gecesi bir nevi Leyle-i Kadir hükmünde hakkımızda menfaatlar olmasını niyaz ederiz ve teşrik-i mesai sırrıyla ve her has nurcu, umum nurcuların manevi kazancına hissedar olmasıyla, manen binler dil ile ibadet ve dua ve istiğfar ve tesbihat yapmaya hakiki uhuvvet ve ihlas ile mazhariyetinizi rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz ve öyle de ümit ediyoruz. Saniyen, Risale-i Nur'un manen galebeyi i ile beraber, Mason kısmının dinsizleri ve komünistlerin zındıklar kısmı, habbe-i kubbe yapıp Bahanelerle nurların serbestiyetine mani olmaya çalışıyorlar ki yine bu defa da manasız sebepsiz 35 gün mahkememizi tehir ettiler. Hatta Kur'an'ımızı vermemek için avukatımızla da gürültü etmişler. Fakat inayeti ilahiye onların bütün planlarını akım bırakıyor. Nurlar kemali ihtişamla İstanbul ve Ankara münevver gençlerinde büyük bir iştiyakla kendi kendine intişar edip şakirtlerine ders veriyor. Bu manevi galebesinin bir neticesidir ki, ezan-ı Muhammedî'nin okunmasına çalışan başvekile, yüzer imza ile genç münevverler teşekkür ve tebrik yazıyorlar. Salisen, buradaki talebeler de Ramazan-ı Şerîfinizi tebrikle beraber, kendilerince pek çok numuneler içinde eski komünistlerin işkencelerinden bir iki numune yazıp, leffen size takdim ediyorlar. Belki bir vakit bu mealde, gazetelerde bir makaleyi de neşredecekler. Umum kardeşlerim, ve hemşirelerime selam ve dua eden ve hastalık sebebiyle vazifeyi ubudiyeti tam yerine getiremeyen ve nurcuların manevi yardımlarına ve onun bedeline dua etmelerine ve manevi kazançlarına muhtaç hasta kardeşiniz Sait Nursi. Bismihî Subhânah. Halk Fırkası İktidar Partisi iken üstadımıza yapılan eşeddi zulüm ile yüzer kanunsuz işkencelerinden birinci numunesi Zemin yüzünde bu asırdaki kadar misli görülmeyen bir zındıka cereyanının planlarıyla üstadımıza 25 senedir istibdadı mutlak ile yapılan zulmün bir numunesi şudur ki nefes almak üzere kapalı araba ile kırlara gitmek için dışarıya çıktığı zaman buranın büyük bir memuru kıyafetine ilişmek istemiş. Bu beş cihette kanunsuz ve beş vacihle vicdansızlık olan hadsiz cüretkârlığa karşı deriz ki padişahın küçük bir tahakkümüne tahammül edemeyen ve meşrutiyet ilanında ve divan-ı harbi örfide, mahkeme reisi Paşa'ya ve mahkeme azalarına cevaben, eğer meşrutiyet, bir fırkanın istibdadından ibaret ise, bütün insü cin şahit olsun ki ben mürteciyim, şeriatın bir tek meselesi uğrunda, bin ruhum olsa fedaya hazırım diyen ve meclis-i Mebusan'da Mustafa Kemal'e karşı, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur söyleyen, ve İslami kıyafeti kat'ien ve asla tebeddül etmeyen ve kıyafetine ilişmek isteyen ve sonra kendi kendini öldürmekle tokadını yiyen Nevzat isminde Ankara valisine bu sarık bu başla beraber çıkar tarzında konuşarak boynunu göstermesiyle dokunulmayan bir zata hem Isparta hem Eskişehir hem Denizli mahkemeleri dahi başını açtırmadıkları ve son Afyon mahkemesi müstesna binlerce halk ve 20 polislerin bulunduğu sıralarda bile başını açması ihtar edilmediği ve münzevi olduğu halde o düşüncesiz memurların manasız ihanet için müdahale niyeti doğrudan doğruya anarşilik hesabına vatan ve millete tehlike getirmeye çalışmaktır ve bütün bütün kanunsuz olmakla beraber senelerden beri emsaline rastlanmamış bir feragat nefs ve fedakarlıkla. En ağır şerait altında 130 parçadan müteşekkil muazzam ve harika eser külliyatı ile vatan ve milletin manevi kurtuluşunu temin eden böyle bir zata bu tarzda ilişmek elbette millet ve gençliğin mahvu perişan olmasına gayret eden gizli vatan düşmanlarına yardım etmek ve alet olmaktır. Afyon'da bir iki mütemerrit bir zındık masonun iştirak ve teşvikiyle o insanın bu tarz ihanet etmek fikrine hiçbir ihaneti kabul etmeyen üstadımızın tahammül etmesinden ve ehemmiyet vermediğinden şu hakikati katiyen anladık ki, bu vatan ve millete kendi yüzünden bir zarar gelmemesi için haysiyetini, şerefini, nefsini, ruhunu, rahatını dahi feda etmiştir. Konyalı Zübeyir Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hem sizin hem bu memleketin, hem alemi İslam'ın mühim bayramlarının mukaddemesi olan bu memlekette şairi İslamiyenin yeniden parlamasının bir müjdecisi olan Ezan-ı Muhammedinin Aleyhissalatu vesselam kemali ferahla on binler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz ve 80 küsür sene bir ibadet ömrünü kazandıran Ramazan-ı Şerif'teki ibadet ve dualarınızın makbuliyetine amin diyerek rahmet-i ilahiyeden her bir geceyi Ramazan bir Leyle-i Kadir hükmünde sizlere sebep kazandırmasını niyaz ediyoruz. Bu Ramazanda şiddetli zafiyet ve hastalığımdan tam çalışamadığıma sizlerden manevi yardım rica ederim. Saniyen, benim son hayatımı Isparta havalisinde geçirmek büyük bir arzumdur ve Nur efesinin dediği gibi demiştim. Isparta taşıyla toprağı ile benim için mübarektir. Hatta 25 seneden beri beni işkenceyle taziip eden eski hükümete kalben ne vakit hiddet etmişsem hiçbir zaman Isparta hükümetine hiddet etmeyip o mübarek vatandaki hükümetin hatırı için ötekileri de unutuyordum. Hususan oradaki eski tahribatı tamirata başlayan hakiki vatanperverler olan Demokrat namında hamiyetli ahrarlar yani hürriyetperverler Nur ve Nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum. İnşallah o ahrarlar istibdadı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer'iyeye vesile olacaklar. Salisen Bayramdan bir miktar sonraya kadar burada kalmaklığımın bir sebebe binaen lüzumu var. Bir iki ay sonra Medrese ü Zehra erkânlarının kararıyla ve İstanbul ve Ankara üniversitelerindeki genç Saidlerin de muvaffakatiyle nereyi benim için münasip görürseniz orayı kabul edeceğim. Madem hakiki varislerim sizlersiniz ve şahsımdan bin derece ziyade dünyada vazifemi de görüyorsunuz, bu hayat-ı son menzili sizin reyinize bırakıyorum. Rabihan, hem tebriklerini hem şiddetli alakalarını gösteren Ahmet Nazif ve Ahmet Feyzi ve Halil İbrahim ve Hasan Atıf ve Bucak'ta ve Eflani ve İstanbul'daki Nurcuların mektuplarına benim bedelime sizler cevap verirsiniz, sizleri tevkil ediyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela, Hadis-i Şerifin sırrıyla Ramazana Şerifin nisfı ahirinde, hususan ashre ahirde, hususan tek gecelerde, hususan 27'sinde 80 küsür sene bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadrin ihyasına ve her biriniz umum nur talebeleriyle beraber hususan bu bir icare çok kusurlu hasta zayıf kardeşinizi hissedar etmenizi ve her birinizin dualarınızın binler manevi aminlerin teyidiyle dergah-ı ilahide kabul olmasını rahmet ilahiyeden niyaz ediyoruz. Saniyen, üniversitedeki genç Saidlerin hakikaten Medresetü Zehra'nın İstanbul ve Ankara'daki vazifesini yaptıklarına ve bu biçare Said'e ihtiyaç bırakmadıklarına ve Risale-i Nur'un her bir cihetle kafi olmasının bir numunesi olarak, şimdi size leffen gönderdiğimiz, onların mebuslara hitaben yazdıkları beyannamelerini ve yine onların bir eseri olan tarihçi hayatın, yetmiş nüshasının baş tarafına koyup, yetmiş mevusa göndermeleri için bize gelen beyannamelerini bera malumat size gönderdik. Siz münasip görseniz onu ve size evvelce gönderdiğimiz Sungur'un marif vekaletine müdafası ve Mustafa Osman'ın adliye vekiline istidasıyla beraber tarihçey hayata bir nevi zeyl olarak, El yazması ile veya makine ile veya İnebolu'daki yeni harfle elli altmış nüssa teksirini reyinize havale ediyoruz. Salisen, Medrese'tü Zehra Erkanları benim şahsımın da hakiki vekilimdirler. Bana şahsıma gelen mektuplara onlar benim bedelime cevap versinler. Hususan Hüseb'in mektubunda isimleri bulunan zatlara karşı münasip cevap verirsiniz. Ahmet Feyzi'nin size karşı yazdığı mektubun cevabının parçasını leffen size gönderiyoruz. Umum kardeş ve hemşirelerimin mübarek Ramazanlarını ve umum gecelerini, manevi leyle-i kadirlerini tebrik ile selam ve dua ve dualarını rica ediyoruz.